Allah'tan rızbet etmeyin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın ve dua edin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua her Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua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 Yaratmış olamazsın. Çünkü sen abesle iştigal etmekten uzaksın. Yüceler yücesisin. Hikmet ve adaletinin geri olarak cennet de haktır. Cehennem de haktır. O halde bizi cehennem azabından koru. Ayşe radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselam yürürken, otururken, yatarken, çalışırken, bininin üzerinde bir yere giderken, ister abdestli ister abdestsiz, ister junup olsun her zaman ve her yerde Bismillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Estağfirullah, Subhanallah gibi dualarla Allah'ı zikrederdi. Ancak cunup iken Kur'an okumazdı. Evet saygıdeğer dinleyenler Hayızlı kadının Kur'an okuması ve musafı eline alması Mescide gidip Orada kalması Hanifiler de dahil fakihlerin Çoğunluğuna göre caiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın Cunup kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilir. Dua ve zikir Niyetiyle dua ayetlerini Dua ayetlerini Fatiha, İhlas gibi sureleri, Besmele'yi, Kelime-i Tevhid ve Şahadet'i okuyabilir. Maliki fakihleri ise bazı sahabe ve tabi'in alimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle kadının hayız süresi içinde Kur'an okuyabileceğini fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur'an okuyamayacağını belirtmişlerdir i̇bn Hazım Hazm bu şartı da aramaz. Malikiler ve İbn-i Hazm dahil bir grup İslam alimi, cünrupluk halinin iradi, hayızın ise gayri iradi oluşundan hareketle, hayızlı kadın lehine bir ayrım yapmayı gerekli görmüşlerdir. Özellikle malikiler, kadınların Kur'an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsatı ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir. Hayızlı kadının hayız sebebiyle ibadet edememesi, Kur'an okuyamaması dinin kendisine tanıdığı bir muafiyettir. Bu ibadetler yapmadığı için dini bir sıkıntı, eksiklik ve sorumluluk duyması yersizdir. İbadetlerde sayı ve süreden ziyade niyet ve fikri, ruhi yorgunluk önemlidir. Fakat Kur'an öğretimi ve öğrenimi ile meşgul olan kadınlar Hatta mazeret beyan etmesinin Kendisini zor durumda Bırakacağı bir ortamda bulunan kadınlar Bu Söylediğimiz ruhsattan yararlanarak hayızlı oldukları halde Musafı ellerini alabilir Kur'an okuyup dinleyebilirler Abdullah bin Abbas radiyallahu Peygamber aleyhisselamın Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Biriniz Eşine yaklaşacağı zaman Bismillah Allahümme becim şeytane, me razaktene diye dua etsin. Eğer bu beraberlikten çocukları olursa şeytan ona zarar veremez. Yani o çocuğun Müslümanca yetiştirilmesi çok daha kolay olur. Duanın manası Allah'ım bizi şeytandan, şeytanın da bize bahşettiğin nimetlerden ve nasip edeceğin çocuktan uzak tut. 246. Bab Uykudan Önce ve Sonra Okunacak Dua Huzeyfe ve Ebu Zer radiyallahu anhuma şöyle rivayet ediyorlar. Peygamber aleyhisselam yatağına gireceği zaman Bismillahimme Ahye ve Emut diye dua ederlerdi. Allah'ım senin adınla yaşar, senin adınla ölürüm. Yani senin adını anarak uyur ve yine senin adınla uyanırım. Peygamberimiz uykudan uyandığı zaman Elhamdülillahi ellezî ahyânâ ve ileyhin derdi. Manası ise bizi öldürdükten sonra dirilten yani bir nevi ölüm olan uykuya daldırdıktan sonra uyandıran Allah'a hamd ederim. Dönüş yalnızca onadır. Yani hepimiz eninde sonunda onun huzurunda toplanıp hesaba çekileceğiz. 247. Bab Sohbet ve Allah'ı Anma Toplantıları Kehf Suresi Ayet 28 Rabbimiz buyuruyor Ey Peygamber Rablerinin hoşnutluğunu arzu ederek sabah akşam ona dua eden o fedakar müminlerle birlikte sen de kulluk ve ibadetin meşakkatlerine sabret onların dertlerine sevinçlerine ortak ol. Ve sakın dünya hayatının göz kamaştırıcı cazibesine kapılıp da gözlerini onların üzerinden bir an olsun ayırma. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın bir takım melekleri vardır ki bunlar sokak sokak dolaşıp Kur'an okuyan, sohbet yapan, ilim öğrenen ve Allah'ı anan zikir ehlini araştırırlar. Böyle bir topluluğa rastladıkları zaman birbirlerine gelin aradığımız işte burada da diye seslenirler. Sonra o meclisi oradan dünya semasına kadar kanatlarıyla çepeçevre kuşatırlar. Bunun üzerine Allah Celle Celalu aslında her şeyi bildiği halde sırf o müminlerin üstünlük ve değerini meleklere göstermek için onlara kullarım ne diyor diye sorar. Melekler seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ediyor, senin büyüklük ve azametini anıyor, sana hamd ediyor ve yüceliğini dile getiriyorlar derler. Allah, "Peki onlar beni gördüler mi?" diye sorar. "Hayır, vallahi seni görmediler." diye cevap verirler. "Ya beni görselerdi ne yaparlardı?" diye sorar. "Eğer seni görselerdi sana daha çok ibadet eder. Şanını daha fazla yüceltir. Seni daha çok tesbih ve takdis ederler derler. Yüce Allah kullarım benden ne istiyorlar diye sorar. Senden cenneti istiyorlar derler. Cenneti görmüşler mi diye sorar. Hayır Ya Rab, vallahi cenneti görmediler diye cevap verirler. Peki ya onu görselerdi ne yaparlardı diye sorar. Eğer cenneti görmüş olsalardı. Onu daha büyük ihtiyakla arzu eder ve onu elde etmek için daha büyük çaba harcarlardı derler. Bunlar hangi şeyden bana sığınıyorlar diye sorar. Cehennemden sığınıyorlar derler. Peki onlar cehennemi gördüler mi diye sorar. Hayır vallahi onlar cehennemi de görmediler derler. Ya görselerdi ne yaparlardı diye sorunca. Şayet cehennemi görmüş olsalardı ondan daha şiddetle kaçar, daha fazla korkarlardı derler. Bunun üzerine Allah o halde ben sizi şahit tutarak söylüyorum. Beni anan bu kullarımın tamamını bağışladım buyurdu. O sırada meleklerden biri, bu insanların arasında aslında onlardan olmayan, yalnızca bir işini görmek için oraya gelen biri var der. Allah, bu öyle mübarek bir meclistir ki onların bereketi sayesinde yanlarında oturan kişi de saadete ulaşır. İyi insanlarla oturup kalkan kimseler mutlaka onlardan bir şekilde etkilenir ve onların iyiliklerinden istifade ederler buyurur. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudiri radıyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir topluluk Allah'ı anmak Üzere bir araya gelir de Kur'an ve hadis okuyup dinleyerek Ve açıklamalarını öğrenerek Vaaz ve nasihatlere kulak vererek Allah'ı anıp zikrederlerse Melekler onları çepeçevre kuşatırlar Kur'an'ın nuruyla kalpler aydınlanır Ve onları ilahi rahmet kaplar Böylece üzerlerine ilahi bir güven duygusu Bir iç huzuru ve sekinet iner onlar Allah'ı andıkça Allah da onları kendi yanındaki meleklerin arasında övgüyle anar. Yüce Allah meleklere der ki sizler yaratılışınızın gereği olarak bana kulluk ediyorsunuz. Fakat yeryüzündeki kullarım böyle değildir. Bir taraftan nefisleri onlara kötülüğü telkin etmekte, öte yandan çeşitli tuzaklarıyla şeytan ve şeytanın askerleri onları baştan çıkarmaya çalışmaktadır. Bütün bunlara rağmen onlar hem nefislerinin telkinine hem şeytanların ayatmalarına kulak vermeyip ibadetlerine devam ediyor. Bir araya gelip beni anıyorlar. İşte bu yüzden benim has kullarım övgü ve takdire sizden daha fazla layıktırlar. Ebu Vakid Haris bin Avf radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ashabıyla mescitte otururken karşıdan üç kişi çıkay geldi. İkisi Resulullah aleyhisselama doğru yöneldi. Bunlardan biri cemaatin arasında bir boşluk bulup oraya oturdu. Diğeri de cemaatin arkasına gidip oturdu. Münafık olduğu bilinen üçüncü adam ise kibirli bir edayla arkasını dönüp gitti. Peygamber Aleyhisselam sözünü bitirince şöyle buyurdu. Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Onlardan biri Allah'a sığındı, Allah da ona bir sığınak vahşetti. Diğeri insanları rahatsız etmekten utandı, Allah da iffet ve edebini mükafatlandırarak ondan haya etti. Diğerlerine gelince, o bu meclisten yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. Ebu Said el-Huduri radıyallahu anh anlatıyor, bir gün Muaviye mescitte halka halinde oturan bir cemaatin yanına gelerek burada niçin böyle toplandınız diye sordu Allah'ı anmak için toplandık diye cevap verdiler Muaviye Allah aşkına doğru söyleyin siz buraya sadece Allah'ı zikretmek için mi oturdunuz diye sordu evet sadece bu maksatla oturduk dediler bunun üzerine Muaviye şöyle dedi ben sözünüze inanmadığım için size yemin vermiş değilim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benim kadar yakın olup da benden daha az hadis rivayet eden kimse yoktur. Onun için şimdi rivayet edeceğim hadisi iyi kulak verip dinleyin ve belleyin. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halka halinde oturan sahabilerinin yanına geldi ve onlara burada niçin oturuyorsunuz diye sordu. Allah'ı anmak ve bize İslamiyet'i nasip ederek büyük bir lütufta bulunması sebebiyle ona hamdetmek için oturuyoruz dediler. Peygamberimiz Allah aşkına gerçekten siz buraya sadece Allah'ı anmak ve ona şükretmek için mi oturdunuz diye sordu. Evet vallahi sadece bu maksatla oturduk dediler. Bunun üzerine Resulullah ben sözünüze inanmadığım için size yemin vermiş değilim. Fakat az önce Cebrail bana gelerek Allah'ın meleklere karşı sizinle iftihar ettiğini haber verdi de onun için böyle söyledim buyurdu. 248. Bab Sabah Akşam Allah'ı Anmak Konu ile ilgili ayetler Gönlünün ta derinliklerinde engin bir tevazu ile boyun büküp yalvararak ve onun ihtişam ve azameti karşısında titreyip ürpererek fakat kendini bilmezlerin yaptığı gibi bağırıp çağırmadan Sesini yükseltmeden gece gündüz Rabbini an Sakın kibrin ve zevki sefanın pençesine düşerek Rabbini unutan gafillerden olma Araf suresi ayet 205 İnkarcıların incitici sözlerine sabret Mücadelende sana azık olmak üzere Güneşin doğmasından ve batmasından önce Gece saatlerinde ve bir de gündüzün uygun vakitlerinde Namaz, dua ve zikirle Rabbini överek onun yüceliğini tesbih et ki ilahi rahmet ve hoşnutluğu eresin Taha Suresi Ayet 130 Ey mümin Allah yolunda giriştiğin mücadelede başına geleceklere sabret Unutma ki Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir Rabbine giden yolda şeytanın tuzaklarından birine takılıp tökezlesen bile sakın ümitsizliğe kapılma derhal günahının bağışlanması için Rabbine yalar gözlerini hedeften ayırmadan kaldığın yerden yoluna devam et ve bu yolculuğunda sana azık olması için sabah akşam Rabbini övgüyle yücelterek tesbih et Mu'min suresi ayet 55 Allah'ın nuru onun yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği camilerde ve Kur'an okunan evlerde ışıl ışıl parlamaktadır. Çünkü orada gece gündüz onun sınırsız kudret ve yüceliğini zikreden yiğitler vardır. Ne geçimlerini kazanmak için yaptıkları bir ticaret, ne de alım-satım gibi dünyevi kazanç getiren başka bir meşguliyet onları Allah'a anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan, ve zekatı vermekten alıkoyar. Çünkü onlar gönüllerin ve gözlerin dehşetten Allah bullak olacağı günden korkarlar. Nur Suresi ayet 37. Davut ruhları okşayan ve o tatlı sesiyle Zebur'dan ayetler okurken bu işti namelerle perde perde yankılanıp çınlayan dağları, taşları ona eşlik ettirmiştik. Hep birlikte sabah akşam Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini terrennüm ederlerdi. Saat suresi ayet 18 Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah